Bence mazini ahlak neyse insan sürekli onlarla kendisini yeniden donaması önemli olan Mesavi ahlak neyse ilandan çiyandan uzak durduğu gibi onlardan da uzak durma Bir gün tabiatında kin gibi, öfke gibi, nefret gibi Şeylerden hakikaten irenme gibi bir hal hasıl olursa kendisinde Alhamdülillah Allah'ım bunu bana verdin İnşallah istidraç değildir demeli. Yani nefret duyulacak bir şey karşısında bile nefret duyduğunda kendinden nefret duyuyorsa birisini çekiştirmeden ireniyorsa, içi bulanıyorsa birinin ağzını aldığı zaman hemen midesi bulanıyorsa işte o zaman demeli ki ya Rabbi bunu bana verdin sana binlerce hamd ve sena olsun ama korkuyorum istidrac olmasın. Çünkü bunu bir malzeme olarak kendime anlatma adına kullanabilirim ben. Zayıf insanım. Çocuklar vardı yani. Anneleri bayramda tam bütün bir elbise bulamayınca öyle yaparlardı o köylerde. Yani dizlerine renkli bir suvari çekerlerdi onun. Entarisi birkaç yerine renkli birer yama yapıştırırlardı. O da onu göstermek için sokaktaki çocuk arkadaşlarına çıkar gösterirdi. Aynen eltafi ilahiye masariyette de bağlı. çocuk meşreb insanlar şöyle bir rüya gördüm böyle içime doğdu şu şöyle oldu bunu böyle hissettim şunu şöyle zaten demiştim ki gazete köşelerinde çok görürsünüz bir zamanda falan yerde bu mülahazayı şöyle seslendirmiştim filan der şimdi bu kadar seviyesiz bu kadar basit bu kadar pes olursa insanın ahlakı bu kadar düşük olursa o mevhibe-i de hemen böyle sağda solda caka mülahazasıyla herkese satmaya, dolayısıyla kendini peylemeye çalışır. Kendi kredisini yükseltmeye çalışır. Tehlikeli bir şey. İşte o zaman da basiretli, temkinli insanın mülahazası şu olmalı. Bunu bana verdin ama istidrac olmasından korkuyorum. Çünkü bazen çok büyük lütuflar bile insanı beğenmeye, kendisini beğenmeye, gurura, iç beğeni dediğimiz ucube, içten içe hiç hissetirmez de hiç söylemez onu fakat daha tehlikelidir. O işte bir yılan vardır hep, içten içe, kendisini beğenir. O türlü şeyler hafizan Allah farkına varmadan yavaş yavaş, aheste aheste helakete doğru sürükleniyor demektir. Kafir olarak öbür tarafa yuvarlanmaya kadar yolu var o meselenin nauzu billah. Çünkü ben Amibini Bağura öyle yuvarlanmış, Bersisa öyle yuvarlanmış, Karun öyle yuvarlanmış, Salebe öyle yuvarlanmış farkına varmadan olmuş. İrtidah edenler, çok mürtetler var, dönememişler öyle yuvarlanmışlar. Merkezde küçük bir açı, muhit hattında kocaman bir açı olur, göremezsin. bu ucunda durunca öbür ucunu göremezsin. Fakat insan farkına varmadan yoldan çıkar. Lemalarda dediği gibi her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Bir adım atarsın veya Mesnevi Nuriye'de çok tekerür eden, tekerrürü inşallah canınızı sıkmaz. Bir lokma, bir tane, bir öpme, bir bakma, bir kelime. Bunlar batırır insanı bazen. Ama küçük bir şey. Nohutla yuvarlanıp, kapaklanıp, beyin kanamasından giden insanlar. Ayağın altına sert bir nohut gelmiştir. Düz bir yolda kapaklanmıştır. Ve beyin kanamasından gitmiştir. İşte öyle bir kelime, bir tane, bir lokma. Bir küçük gibet, Küçük gibet bizim daire içinde çok günahlar kapı dışı edilmiştir ama... Fakat kıybet harem odasında baş koltukta oturuyor. Hal ağzımız açtığımız zaman en masumlar bile hizmet adına birini çekiştiriyorum derler. Bir de münafıkçası vardır onun kıybeti. Çok mübarek bir kardeşimiz ama çok. Bunlar çok münafıkça kıybetler. Evet. Bunlar birer danedir, birer kelimedir. Küçük birer harekettir. Fakat çok ciddi sendilemeler meydana getirir ve tepe taklak gider insan. Hafize. ben hiç farkına varamazsın. Bunun gibi hani kibir bu insanın işte etrafa karşı kendisini büyük görmesi. İmana mani bir faktör olduğunu biliyorsunuz. Zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez sözüyle de demek ki kalbinde kibir taşıyan bir insanın imanını koruyamayacağı tehdidi var Evet. Ucub'te bir yönüyle onun işte içidir yani. O batınıdır. Kibir zahiridir. Ucub'da onun batınıdır. İçeride. Onu besler. Yani çok içinde tutmaya çalışsa bile dışarıya vurur. Dışarıya vurmasının adı onun kibirdir. Gurur da yer yer bir insanın işte kendine göre aldanmaları, kendini bilememeleri acizdir zavallı, fakirdir ama fakat aldanır. acizini görmez, fakrını görmez. şöyle. Sanki ganiymiş gibi, sanki mamelek sahibiymiş gibi, mülkü varmış gibi, ganiymiş gibi, güçlüymüş gibi öyle davranır. Bu da gururdur, yok esasen, aldanmışlıktır bu. Bildiğiniz gibi dünyaya da meta gurur deniyor, şeytana da öyle deniyor, Gurur. Bunlar vicdanın darlığını meydana getirmesi bellidir. Yani bir insan, Diyelim bir öfkeye kilitlenirse, birine karşı kin ve nefret duyuyorsa şayet o insanın başka şeyi düşünmesi mümkün değildir. Kendi dünyasını daraltmış olur, ufkunu daraltmış olur. Oturur kalkar, hep onunla oturur kalkar. Her bir yerlerimizi rahatsız eden bazı durumlar vardır, Bir kıstas olarak düşünebilirsiniz. Mesela canınızı bir şey sıkmıştır da, gündüz avazınız çıktığı kadar bağırırsınız neyse işte yatışır gibi olur. Sonra yatağa girersiniz yurganın altında yeniden bu defa o şeyler depreşir her birisi. Orada da düşünürsün. Seni rahatsız eder. Başka şey düşünemezsin. O esnada cenneti düşünemezsin. Allah'ın rahmetinin enginliğini düşünemezsin. O insan bir hata etti. Allah hataları affeder. Onu da düşünemezsin. ona hakkaya tanımazsın. Dolayısıyla böyle bir darlığın kurbanı olursun. Darlık. Öyle bir darlık ki insanı Allah çok mualla yaratmıştır Genuf ufukludur Kainatları yutsa doymaz insan Bütün şu varlığı Tekvini emirleri hepsini Kendi mahiyetinde çok küçük bir noktaya Saklayabilir yani Cihanları yutsa doymaz diyor ona da Yine o remizlerde Fakat bu defa O geniş şeyler O istahab haddi adeta Çok minnacık bir şey Bir öfkeye yutulmuştur bir öfke yutmuştur onu evet aynen bunun gibi yani bir kıskançlık hissi vardır bir haset hissi öyle bir kıskanır ki orada kafirlere alır kafirlerle oturur konuşur eder fakat kıskandığından dolayı Müslümanların aleyhinde ver yansın eder o şeyde sözü edildiği gibi bir kısım müteşehhikin ve öleymat gibi kimselerin tavırları budur yani bunlar da kendi nefislerine ait bir darlığın zebunu olmuşlardır. İnsanca genişliği duyamazlar onlar. Ah seni takvime ait o genişliği duyamazlar katiye. Çünkü o darlığın zebunu olmuşlardır. Oturur kalkar hep çekememezlikle alakalı mülazarlarda oturur kalkar. Çay yudumlarken öyle yudumlar. Bardağın dibinde onu görür. Lokmayı ağzına koyduğu zaman dilini ısırır. Mülazalar odur onun. Bunun gibi. Bu da işte bir darlık hasıl ediyor. Kendini büyük görünce büyüklerin büyüklüğüne tahammül edemez. Hatta öyle ki yani mesela günümüzde diyelim bir üstadı vardır, bir hocası vardır. Onu hazmedemez. Yani böyle sureta, zahiren takdir ediyor gibi görünse bile fakat haddi zatında rahatsızlık duyuyordur vicdanında. Takdire karşı rahatsızlık duyuyordur. Belki başkası da kendi durumunu idare edemiyor. Bunların hissiyatını böyle belli ölçüde baskı altına alma mevzunda yapması <gülüyor> gerekli olan şeyler yapamadığından dolayı. Hz. Üstad gibi kimselere karşı çekememezlik olur. Bu siz hissetmeyebilirsiniz de bunu. Fakat azıcık mürekkep yalamış bir şey olmuşsa ben de bazı şeyler biliyorum der. Hafize Allah. E bilemiyor ki o zat min bir zat. Allah desteklemiş onu. Onu öyle kabullenirsen kazanırsın. Öyle kabullenmezsen kaybedersin. İmtihandır onlar her halleriyle. Nebi bir imtihan olduğu gibi onun has bendeleri temsilcileri de bilir imtihandır insanlar için. Çok hassas bir nokta. Fakat insan orada benliğini aşamaz. Yani şöyle dense diye bak. Ben daha iyi diyorum falan diyebilir. Böyle içinden geçer. Bu, Bu hasta bir ruhtur. Ve bu yine bir darlığa kurban gidiyor demektir. Bir darlığın şeyindedir, pençesindedir bu fizanallahu. Kıskançlık, haset. Bütün mesavi ahlakı böyle düşünebilirsiniz. Yüz tane. İmam Gazali'nin bir ayırıp ihyaülülümüdinde mühlikat diye. Hususi ele aldığı şeylerin hepsi o mesavi ahlak. insanda darlık eder. Münciyat dediği onun oradaki muhasin ahlak onlarda insanın vicdanını genişletir. Mesela diyelim affusaf gibi şeyler. Böyle adam gelmiş sana toslamış. Ulan deme ben daha büyüğüne taktım bunun. Yani Nasreddin Hoca felsefesiyle hani şey kafasına ceviz kafasına düşünce yerdeki kabağa bakıyor ya bu orada olsaydı falan diyor. Ya tam istihkakıma göre bir şey olsaydı demek ki Allah Celle Celalü Rahmetiyle sıktı, küçülttü. Böyle minnacık bir şey yaptı. Benim başımı öyle düşürdü falan. Demek lazım. Koyunumda bulunan akrebi haber verene rahmet diyor. Hakkımı diyorum ediyorum ben diyor onlara. İmanlarını kurtarıyoruz. Bu vicdan genişliğidir. Bu insan çok rahat eder. Her zaman geniş görür. Her zaman herkese bağır açıktır. Ama aksine yani bir vicdan darlığı varsa bir gün Fi tarihin, birisi ona bir şey demiş, az incitici bir şey söylemiş, aradan yıllar geçer, yine bakarsınız, fırsat bulunca hemen onu söyler. Böyle demişti, falan böyle demişti. Sanki muhalla, müzekke, yahu el alem Allah'a diyor, billah. Oğlu var diyor, kızı var diyor, inanmıyorum diyor. Ama Allah halim, Hz. af Bekir sözüyle, mâ ahlemeke ya Rabbena, ne kadar alemsin Evet işte darlık ve genişlik bu yani. Ama insan ben tam genişledim falan dememeli o tehlikeli bir şey. Görebiliyorsa şayet çok geniş olduğu dönemlerde bile yine oradaki dar yerleri görmeli. Mesela ben şurada da genişçe davranabilirdim böyle. Mesela şurada Fırak-ı nasıl ki hani sünnet vel cemaat o apuk sapuk insanlara fırak demek suretiyle İslam içinde müteal etmişler onları. Kafir dememişler, dışta düşünmemişler yani. Bu Mutezile'de, Mürci'e'de, Müşebbihe'de bir manada, nauzu billah tamamen Allah bana benziyor, bana girdi falan demek suretiyle kafir olmuyorsa herkesi hemen Müslümanlık içinde müteal ederek bunlar sapıtmışlar ama fakat kafir değil bunlar, ebedi cehennemde kalmazlar, Allah isterse affeder bunları, demişler. Bize düşen şey bizim istikametimizi korumamız, istikamette yaşamamız. Evet, onlar da öyle geniş düşünmüşler, öyle geniş düşünmek herkes için mutlaka bir rahi selamet olabileceği mülazasını hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Ama kendimize gelince bir yerde çok küçük. Yani bir adamın dört tane damarını da tıkalı getirdiler size, işte kardiyologlara göre bu adam üflah olmaz filan diyorlar. Onun hakkında hani düşüncemiz, iyi bir, iyimser bir hekimin, bir kardiyologun veya bir kalp cerrahının Allah'ın isniyle Cenab-ı bunu dilerse yaşatır ya. Ne olacak başka bir yerden preferik damarlar açar Allah minnacık minnacık kalp beslenir, yaşar bu. İşte bu iyi görme demektir. Ama bir de şöyle olur yani bu damarların Ana damarlardan bir tanesinde %20'lik bir tane lezyon var içinde gelin yani şurada. Vay senin haline, senin işin bitik. Bu böyle devam ederse yarın o gün hiç beklenmedik bir yerde bir kalp ispazından gidersin. Bir de böyle var yani. Şimdi başkalarına bakarken elden geldiğince onun çok kötü durumunu hep böyle iyi bir kısım mahmiller bularak iyi yorumlama, moralmen onu yükseltme, onda yaşama arzusunu iştiahını sağlandırma, çöştürme. Ama o damarın işte %20'lik o lezyon benim kalbimde ise şayet ben hakikaten onu ciddi almalıyım. E ne yapmalıyım? O misal olarak arz ediyorum da siz misaldan mümesseleye geçin. Böyle bir şey varsa şekerime dikkat etmeliyim, kolesterole dikkat etmeliyim. Dolayısıyla o lezyon kalınlaşmamalı büyük plakalar, kalın plakalar orada oluşmamalı filan yani. Kendim için öyle düşünmeli. Öbürü için de yolunu göstermeli. Aynen bunun gibi. Yani masini ahlakla mükemmel tam böyle donanmış. Hatta yani Efendimiz böyle yakazeten gelse bize dese sizin işiniz tamam maşallah yani öyle bir kalbiniz var ki her gün senin kalbine bakıyor ve takdir ediyorum dese bile Yine hakkımızda tenkite açık, bir yanın bulunduğu mülazasıyla hayır ben kendim için hiç öyle düşünmüyorum. Ya Resulallah sizin üstün zanınız. Demek ki rahmeti ilahinin müsata açısından bana öyle bakıyorsunuz. Açıktan açığa anlamı öpse benim, seni tebrik ediyorum, ümmeti Muhammed için şeref oldun sen dese ama ben kendim için katiyen öyle düşünmemeliyim. Burada Allah Resulullah muhalefet mi var? Allah Resulü'nün o mevzadaki bakışını rahmetin enginliğine veririm ben. Rahmeten lil alemin olmasına veririm. O davası adına çok küçük hizmeti bile alkışlamasına veririm. Bana bakın yanına gelince, ben o küçük darlığı çok ciddi bir darlık olarak, Allah Allah, bir darboğaz bu ya, bir madıktır bu, geçilmez buradan falan demeliyim. Benim gibi insanın kurtulması çok zor, inayet ilahi olmazsa. Mümkün değil diyemem. Mümkün değil yok. Niye mümkün olmasın? Allah indinde mümkün olmaya mı var? Mümteni olan bir şey vardır, şeriki bari. Onun dışında her şey mümkündür. Şurada ben burada otururken beni cennete koyması bile mümkündür Allah'ım. Öyleyse ben o mümkün nazarı itibarı alarak bir taraftan himmeti mali tutarım, bir taraftan da rahmeti ilahiye sımsıkı sarılırım, Adete onu arşın örtüsü gibi sayarak rahmet ilahiyeye sarılırım. Ama diğer taraftan mutlaka her zaman ciddi bir çehit gayret içinde bulunarak kendimi iyi bir mümin olma istikametinde rabiteye tabi tutmam gerektiğini de aklımdan çıkarmam. Rabbi firrahham ente hayrul rahimin. Sen tutmasan biz ayakta duramayız ya. Ben duramayacağımı anlamış durumdayım, kim kendini nasıl bakarsın, beni arkadan tutmazsa yere kapaklanacağım kanaati var, yaşım bu, başım bu, yok öyle bir şeyim, sevdam da yok, fakat yine de beni tutmazsa düşer. Nasıl yalan söylerim? Şu anda beni o dinliyor. Çukur aklıma gelince, çukur ötesi upuzun yol aklıma gelince adeta damarlarımda kanım donar gibi oluyor. Korkumda. Bize insan derler. İnsanlık adına ne yaptık? Darlık, genişlik.